Muhterem hocam malumunuz artık sosyal hayatın vazgeçilmezi insanlar parfüm kullanıyorlar, kolonya kullanıyorlar. Daha güzel kokmak adına bazı ürünleri kendileri için alıp kullanıyorlar. Bu durumda parfüm ve kolonya gibi alkol muhteva eden ürünleri kullanmak abdeste bir mani teşkil eder mi? Yani Müslüman'ın kesinlikle alkol içeren ürünlerden uzak durmaya çalışması lazım ama bununla birlikte alkol içeriyor olsa bile kolonya, efendim parfüm ve benzeri nesneleri kullanması durumunda abdestine zarar gelmez guslüne zarar gelmez elbisesine bulaşmış ise bedenine sürmüş ise bununla bu şekilde namaz da kılabilir hanefi mezhebine göre alkol evet. içermiş olsa bile ama e, takdir edersiniz ki şafii mezhebi bu konuda biraz daha Hassas. sıkı tutuyor işi ve alkol içeren bir e, suviyi e, veya bir kozmetik ürününü vücuduna ya da işte elbisesine püskürten e, kimsenin e, vücudu necis olur hı hı. ve o necis e, vücutla ya da necis olan elbiseyle elbette ki namaz kılması caiz değildir. Kılması halinde de geçerli değildir Şafii mezhebine göre. Evet. Bir an evvel o nesnenin bulaştığı, isabet ettiği yeri yıkayıp temizlemesi gerekiyor Şafii mezhebi. İnşallah daha dikkat etmek.